Ağzıb Allah, İsmiğ Alim, min Şeytanı Rajim, Rabbı Ağzıbıke minhemezatı Şeyatin, ve Ağzıbıke Rabbı an Yahzurun. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Kul Ağzıbı Rabbı Nasi, Malik Nasi, İlahı Nasi, min Şerl Vesva Silhannas. Ellezı yuvesvese fi cıdorı nasi min el cınneti ve nasi. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna Allahu ve malaiketeho yusallun alı nabi. Ya eyuhellezı nəamenu, sallu alıhi ve sallimu Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala şefii zünubina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Ol menba'i bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet ol andelibi gül zarif esahat Muhammed Mustafa ra salavat Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ale seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyaka nesta'in ihtina's sıratal müstakim sıratallezîne en'amte aleyhim, aleyhim min ve giril maudû bi aleyhim velettâllîn âmîn ya muîn bismillâhir rahmânir rahîm lil fukara'il muhacirîne lezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim Yeebteune fazla min Allahi ve rızvanem ve yansurun Allahe ve rasule Ülaike Hümü Sadikun Vellezin tebev ve üddara ve imane min kablihim yhibbune men hacere ileyhim velayeciune fi Sudurihim hace ve la fi sudurhim hajte mimmu otu ve yüsirun alla enfusihim ve lebkan bihim خساسة Ve من يُك شُحَ نفسه فيؤلاء يكُمُر مفلحون صدق الله العظيم و بل نا رسولنا و رسوله الكريم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 Haşr suresinin şu 8 ve 10'u takip eden ayet-i celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Lil fukara il muhacirine lezine uhricu min diyarihim ve emvalihim yabtevune fazlem minallahi ve rızvane ila ahiril ayet sadakallahu lasu. Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki ben şimdiye kadar ki bütün cuma konuşmalarım veya diğer konuşmalarımda mevzu tayin ederken hep içinde bulunduğumuz kameri ayın, kameri ayın hususiyetlerini dikkate alarak o ayda ne olmuş? ne yapılmış, bizim ibadet ve taat olarak neler yapmamız lazım onları izaha çalışıyor ve aynı zamanda siz Müslüman kardeşlerime o aylarda yapılacak ibadet ve taatin hikmetlerini anlayabildiğim kadar ifade ediyor, söylediklerimle amel etmeye çalışalım diyorum. Öyle mi muhterem bilir? Bugün de aynı konuşma, yani aynı niyetle konuşmamı şu tarzda yani şu günün icabına göre mevzuyu şu bakım şu şekilde seçtim. Biliyorsunuz Zilhicce ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zilhicce ayının onunda Kurban Bayramı vardı. Hepimiz bayramı yaptık. Kimimiz hacca gitti efendim hac farizasını ifa edip Kimisi döndü, kimisi dönemedi. Dönen için de iyi, orada kalan için de iyi. Cenab-ı Hak bütün Müslüman kardeşlerimizin haçlarını mebrur, günahlarını mağfur eyleyip, hepimizi o umumi afdan istifade ettirdiği kullarından eylesin. Şimdi de peyderpey dönüyorlar. Bundan sonra, bu ayın sonunda, sonuna yaklaştıkça da şey yapacağım, senenin son ayı şey olduğu için bir sene bitiyor. Yeni bir sene başlayacak. Yeni bir sene başlayacak. Eh, bir defter kapanacak, yeni bir sayfa açılacak. Onun için zaten bu ayın içerisinde haccın olmasının hikmeti de budur. Kullarım, noksanlarını tamamlasınlar, biraz gayret etsinler. Ben de onu, onları Arafat'taki umumi aftan hepsini istifade ettirip ümmeti Muhammed'i affedeyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve biz de zil sonuna doğru iyice yaklaşıp son günlerinde mesela en son gününü oruçla geçirsek ondan sonra yeni Muharrem ayı başlayacak. Muharrem ayının da birinci günü oruçlu olsak ne olur? Geçen seneyi oruçla tamamlamış Gelen seneye de oruçla başlamış oluruz Muharrem-i Şerif Ay'ı. Şimdi Muharrem-i Şerif Ay'ı deyince karşımıza din adına ortaya konulan bir takım tablolar da ortaya çıkıyor. Bunları da görüyoruz. Bunlar da ne diyor? Biz de Müslümanız ve Müslümanlık adına bunu yapıyoruz diyor. Kimisi kendini zincirle dövüyor, kimisi başka şeyler yapıyor, ağlıyor, ediyor. Ondan sonra Medine-i Münevvere'de haçtan yeni dönenler görmüşlerdir. Kabristanlığın yanında oturup başlarında hususi ağlatıcı bir takım hocalar ahut mu diyelim ne diyelim? Onlar durmadan etrafındaki cemaati ağlatıyor. Onlar da bu ağlamaktan bir şeyler, bir medet bekliyor. Niye ağlıyorsun? Ehli beyt şu oldu, ehli beyt bu oldu da onun için ağlıyorum. Şimdi kendine göre din adına adına faydalı bir şey yaptığı zehabında veya kanaatinde, kanaatinde. ben Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaiz olarak bulundum. Orada bu tür vatandaşlarla karşılaştım. Onlarla konuştuğum zaman guya mantıklarına, onların kendi düşüncelerine göre söyledikleri şu. Bir kalpte evet bir kalpte ehli beyte karşı hem sevgi hem de ehli beyte kötülük yapmış olanlara karşı muhabbet olamaz diyorlar. Şimdi düz mantıkla sanki doğru gibi. Yani hem ehli beyt'e karşı efendim şey yapacak birisi zulmedecek. Hem ehli beyt'i seveceksin hem de ona kötülük yapanı seveceksin. Bu olmaz diyor. E sahih olması iyi olması için ne olacak? Ehli beyt'e kötülük yapana düşmanlık yapacaksın diyor. Evet. Ehli beyt'e kötülük yapana düşmanlık yapacaksın. Şimdi Muharrem-i Şerif ayında buna benzeyen... Bir takım durumlar ortaya çıkacaktır. E bu belki göreceksiniz bizim televizyon müftüleri de gelecek. Sakın müftefendilerimiz efendilerimiz alınmasınlar ben onlara tarizen te televizyon müftüsü diyorum şeylere. Kendini bilip bilmeyen televizyon ekranında dini mesele onların tabiriyle tartışma diyorlar. Kelimenin aslı yanlış. Ya tartışmanın bir adım ötesi kavgadır. Ondan evvel müzakere diye bir nezaket yok mu? Efendim? Yani dini müzakere etme varken dini tartışma. Yani kelimenin kullanılışı bir defa yanlış. Kavgacı. Bir adım ötesi kavgadır. Tartıştık ondan sonra kavga ettik diyecektir adam. Halbuki müzakere. Ama bütün Müslümanlar şunu bilsinler ki televizyon ekranı dini müzakere yapılacak saha değildir. Dinin müzakere edileceği yer ilim meclisidir. Evet, ilim meclisidir. Yoksa kadın kızın oynatıldığı, ümmeti Muhammed'in ahlakının ifsad edildiği saha dinin müzakere edilecek sahası değildir. Ve faydadan ziyade zarar sağlıyor. Bunu kaç defa ben kürsüden gerek cumartesi gerek cuma konuşmalarımda izah ettim. Faydası yok. Bilakis zararı var. Neden var? Neden var? Bu memlekette biliyorsunuz şu zelzele hadisesini jeofizik mühendisleri geldiler. Kimisi şu derece olacak, kimisi bu derece olacak, kimisi fayattı şudur, kimisi hepsi bunların profesör kürtçe televizyon ekranında tartıştılar. Milletimizin içerisine lüzumsuz yere bir korku salarak şimdi o profesörlere kimse inanmaz oldu. Öyle oldu mu Bakın kimse inanmaz oldu. Ha zelzele mevzuunda fay hattı şöyle o kırılacaktı, kırılmayacaktı, şu derece olacaktı diye televizyon ekranında yapılan müzakere konuşmalar nasıl ki o profesörlere itimadı sarsdı bu mevzuda kimse inanmaz oldu ise dini mevzularda da yapılan konuşmalarda vatandaş falan mı konuşuyor bırak şunu demeye başladı. Artık itimat kalmadı. Ha bak faniin fayda ümmeti Muhammed'in dininin daha iyi anlayıp, daha güzel yaşamasında, daha doğru hareket etmesinde yardımcı olalım diye de bir niyet yoktu. Onun içindir bu neticeyi verdi. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Muhterem müminler yarın televizyon ekranlarında da bunlarla alakalı birçok konuşmalar dinleyeceksiniz. Herkes bir yerinden alacak haklıydı, haksızdı. Kimisi efendim ee, Avrupalıların şöyle dediğini dikkate alacak. Bunlara şöyle hak verelim böyle. Yani demek oluyor ki fikirler, zikirler hepsi ayrı ayrı ortaya konacak. Bu ayrılıkları görünce insan bir de hadis-i şeriflere bakıyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hristiyanlar 71 fırka oldu. Bunların sadece bir fırkası hariç diğerleri cehenneme gider buyurdu. Yahudiler 72 fırka oldu, fırka demek ayrıldı demek. Bunların bir tanesi hariç diğerleri cehenneme gider buyurdu. Ve ilave etti, benim ümmetlerim de 73 fırka olacak buyurdu. Bunların içerisinde bir fırka hariç diğerleri doğru ve isabetli yolda değildir. Onların da akıbetinden korkulur buyurdu. Şimdi o zaman insan bu hadisi şerifi görünce oturup derin derin düşünmek ihtiyacı hissediyor. O kurtulacak olan fırka nedir? Onların inancı neydi? Ameli neydi? Hadiselere karşı bakış tarzları neydi? Bunları bilsek de biz de onlar gibi olsak diye arzu eder mi etmez mi? Eder. Her şeyin karıştığı bir devirde acaba kurtulacak fırka hangisiydi? <Gülüyor> Muhterem müminler. Bu hususta bu hususta en doğruyu bulabilmek için ele alınacak esas Tarihi, tarihin o hadiselerin nakletmesi, şunu yapması, bunu yapması değildir. En esaslı kaynak Hazreti Kur'an'dır. Evvela ona bakacağız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de o kısımları izah eden Peygamberimizin hadisi şerifleri nelerdir? Onu bunun yanına getireceğiz. Selefi salihin dediğimiz, bakın hem selef geçmiş demektir, salih de itikadı düzgün, ameli, güzel ve ihlaslı, ahlakı mükemmel alimler demektir. Buna selefi salihin denir. Selefi salihinin bu husustaki izahlarına bakacağız. O zaman diyeceğiz ki bizim inancımız şu olmalı, itikadımız, amelimiz şöyle olmalı. İhlasımız şu tarzda olmalı. İnşallah o zaman kurtuluruz diye fırkayı naciye denilen kurtuluş fırkasından olmaklığa gayret göstereceğiz. Bizim yapmamız icap eden budur. Bunun dışındakiler yarın herkes görecektir. Mahkemeyi kübra'ya daha varmadan kabirde anlayacaktır. Vefat ederken meseleyi görecektir ama iş işten geçmiş olacaktır. Şimdi evvela tarihin naklettiği hadiseleri neden olduğu gibi kabul edemeyiz. Bir defa tarih ilmini herkesin çok iyi şu şekilde tarifi içerisinde bilmesi lazımdır. Tarih nedir? Tutmuş Hazreti Ali ve veçeyle Hazreti Muaviya radıyallahu anhın arasındaki iştihada dayanan farklılığı bize tarih nakletmiş. Yine Hazreti A A Aişe validemiz, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir radıyallahu anhüm ecmain bunlar ile yine Hazreti Ali kerramallahu veçe arasındaki bir farklı iştihadı yine tarih bize nakletmiş. Tarihin söylediklerine bir hakkın hemen kabul edip ona göre inanmak, icabına göre amel etmek, ona göre konuşmak imkanı var mı? Hayır yoktur diyorum bakın. Yoktur. Neden yoktur? Tarih, bugünkü tarifine göre zaman ve mekan göstererek hadiseleri doğru olarak nakleden ilimdir derler. Dedikleri budur. Zaman ve mekan göstererek hadiseleri doğru olarak nakleden ilim derler. Halbuki bu tarif İyi olması icap eden bir tarif ama bu tarife uygun tarih bugün nakledilememiştir. Benim yaşımda olanlar 27 Mayıs ihtilalini yaşamışlardır. Öyle mi? Bugün biz tarihte 27 Mayıs'ı kimisi o günkü devirde iktidar haklıydı, kimisi muhalefet haklıydı diye böyle kimisi muhalefeti haksız, kimisi iktidarı haklı hak veya haksız çıkaran bir şekilde tarih bunları bize naklediyor mu etmiyor. Bakın biri farklı, diğeri farklı. Halbuki doğru bir olması lazım. Ama burada bir şey karşınıza çıkmıyor. Yaşadığımız devrin tarihi böyle. O zaman... Bu tarihin il tarifini şöyle yapmak lazım. Tarih ilmi hadiseleri zaman ve mekan göstererek müverrihin yani tarihi yazan adamın anlayabildiği kadar nakleden ilimdir diyelim. Tarihçinin anlayabildiği kadar. Hepsini tam olarak anlamış mıdır? Hayır. Buna imkan yoktur. O Hele bir de kendi şahsi mülahazaları varsa hele bir de resmi bazı yerlere hoş görünme mülahazası varsa o zaman tarih bütün bir kısım insanları büyütmek bir kısımlarını yere batırmak ve karşısındaki okuyanları da kendi istedikleri gibi şartlandırmak ve ona göre bir zihni ve fikri yapıya sahip kılmak için hazırlanmış bir ilim diye ortaya çıkar. Ha, o zaman yapılacak iş benim dediğim gibi bu hadiseleri en iyi anlayabilmek için evvela Hazreti Kur'an'a bakacağız. Ondan sonra Peygamberimizin hadisi şeriflerine bakacağız. Şimdi net buyuruyor Peygamber, şey, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim 73 fırkaya ayrılır. İnanışlarında farklılıklar olur amellerinde farklılıklar olur olur bu 73 fırkanın bilhassa itikadı alakadar eden kısım bilhassa itikadı alakadar eden kısımda bunların bitat ehli olanlar maalesef Allah korusun cehennemdedir cehennemdedir sadece biri kurtulur Allah evet Meryem Suresi'nde bir ayeti celile var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gün ümmetinden cennete gideceklerinden bahsettiği zaman, bahsettiği zaman Hazreti Hafza validemiz, Hazreti Ömer'in kızı olan validemiz Hazreti Rasulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah ''Herkes cehenneme uğrayıp ondan sonra cennete gidecektir.'' buyurdu. ''Herkes cehenneme uğrayacaktır.'' deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. ''Ya Hafsa, ya Hafsa, sen oradaki ayeti celilenin devamını da dikkate alacaksın.'' Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ''Biz müttegileri oradan alacağız.'' Onları cennete göndereceğiz. Müttaki olmayanlar orada dizlerinin üzerine çöküp kalacaktır buyuruyor. Bu istisnayı neye dikkate almıyorsun buyurdu. Hazreti Hafsa validemize Resulullah Efendimiz. Bunun üzerine Hafza validemiz bir şey söylemedi. Demek ki burada, burada, Tabii bunun üzerine çok hükümler bina edildi. Münazara nasıl yapılır, ne olur, ne olmaz. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Şimdi bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Hafsa Valide'nin söylediğine karşılık Resulullah daha geniş, daha teferruatlı ve daha şumullü bir şekilde durumu izah etti. Ya Hafsa, durum budur dedi. Oraya evet. Cenni, cehennemi herkes görür ama Cenab-ı Hak müttakileri alıp cennete götürecek. Diğer o şeyler efendim müttaki olmayan, olmayanlar e, ki orada ehli küfür veya ehli günah müfessirlerin bu uzda, izahları bu tarzdadır. Onlar orada diz çöküp kalacaklardır. Kalacaklardır. Ümid ederiz ki Hazreti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin şefaati de işte orada devreye girecektir. Orada devreye girecek. Onun hatırına Cenab-ı Hak imanı olup imanının yanında imanı muhafaza etmiş ama birçok isyan ve hataları olanları Peygamberimizin şefaatiyle affedip onları da cennete götürecektir. Evet. <gülüyor> Şimdi durum böyle olunca, olunca acaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurtulacak buyurduğu Fırkayı Naciye'nin vasıfları nelerdir? Kur'an-ı Kerim bu hususta bir şey buyurur mu? Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi diye bir sure vardır. Orada Cenab-ı Hak Müslümanları üçe ayırır. Bakınız Müslümanları Üçe ayırır ve bunların Hakkında hükümler verir Şunlar şöyledir Şunlar şimdi göreceğiz Ayet-i Celle'de Biz bunların içerisinde Neredeyiz? Neredeyiz? Ayet-i Ona bakıp ve orada yerimizi Bulmaya çalışalım. Bir Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Lil fukarail muhacirin Muhacirlerin fakirlerine diyor. Fakirlerine verilir. Buradaki daha demek ki evveliyle irtibatlı ayeti celile bu şudur. Fey diye bir efendim e, ganimet vardır İslam'da. Bu e, düşmana karşı şey yapmadan, silah kullanmadan, harbetmeden elde edilen haz gani, ganimet demektir. Şimdi harbettiğiniz ve e, silah, kılıç vesaire kullandığınız zaman elde edilen ganimet nasıl taksim edileceği ayet-i celilelerle ifade edildi. Bir de fey zuhur etti. Yani kalktılar, düşmanın üzerine gittiler, hiç kılıç kullanmadan, hiç efendim harbe girmeden düşman bıraktı eşyasını gitti ve ganimet ellerinde kaldı. Bunu ne yapacağız dediler. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları ayet-i celileye dayanarak şöyle şöyle vereceğim buyurunca bazı kendini bilmeyenler ümit ettikleri kadar alamayacak biraz da kalbi kalbi tam safvet içerisinde olamayanlar bazı üzüntüler beyan ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ne olması icap ettiğini buyurdu. Nitekim bakınız şöyle daha biraz daha yukarıdaki ayet cerlede. Estağyüzü billah bismillahirrahmanirrahim. Me fa Allahu ala rasulihim min ehli'l-kura. O memleket ahalisinden Hazreti Allah'ın peygamberine ifa ettiği, fey ettiği ganimet evet kim içindir? Velillahi velirrasuli velizil qurba velyetame velmesakin vebnissebil keyl ayekun duleten e, duleten beyne'l arniya minkum ve ma e, bu öyle buyurdu kime verileceğini evvela Cenab-ı Hak bakın bu feyin hakkında bir takım taleplerde bulunmayın buyurdu Cenab-ı Hak onu kimlere vereceğim onun hakkında hüküm Allahındır Rasul'ündür. o da şöyle yapacak akrabaya yetimlere miskinlere, yolda kalmışlara verecek. Böylece bu kanimet sadece siz zenginlerin arasında bir dönen mal olmaktan çıkacak. Bu husustaki taksimatın nasıl yapılacağını Hazreti Allah Habibi'ne bildirmiştir buyurdu. <gülüyor> Ondan sonra da nihai ve kat'i hüküm olarak bakın Cenab-ı Hak bu teferruattan sonra ee, bir Kaide vazetti ve şöyle buyurdu. Estağfurullah, billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma etakümür rasulü fe huzuhu. Peygamberim size ne getirdiyse onu alın dedi. Şöyle olmalı böyle olmalı demeye kalkmayın. Ve ma etakümür <gülüyor> rasulü. Evet. Fe <gülüyor> huzuhu. Bunu alın. Peygamberim ne getirdiyse. Ve ma ne haküm. Evet Anhu peygamberim sizi neyden menettiyse bu olmaz dediyse fentahu ona da nihayet verin. İleri geri konuşmayın ve takualla. Hazreti Allah'tan korkun. Eğer bunları dinlemez iseniz innal lahe şedidul ikab. Hazreti Allah'ın cezası şiddetlidir buyurdu. Burada bu izahlardan sonra Cenab-ı Hakk'ın kaide olarak hepimizi bağlayan hükmü şu: Peygamberim size ne getirdi ise yani neyi tavsiye ediyorsa onu alın. Peygamberim sizden neyi yasakladıysa bundan vazgeçin. Vazgeçin. Peygamberim neyi yasakladıysa vazgeçin. Neyi tavsiye ettiyse alın. Yani burada size acaba ayeti celiyle de var mı yok mu diye arama selahiyeti yok diyor Cenab-ı Hak. Peygamberim neyi getirdiyse alın, ona itaat edin, neyi yasakladıysa ondan vazgeçin. Bu da Cenab-ı Hakk'ın emri. Burada şunu anlamalıyız, bakınız muhterem müminler. Bir misal olarak şunu vereyim. Peygamberimizin devri saadetinde, Hazreti Ebu Bekri'nin halifeliğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğinde cuma günleri bu devri, yani bu Resulullah devri Hazreti Ebu Bekri'nin Sıddık Hazreti Ömer ve Haz Evet Hazreti Ömer Ebu Bekri'nin Sıddık Resulullah Bu üç devirde cuma günleri Ezan sadece bir okunurdu Cuma günleri Halbuki bakın biz şimdi iki ezan okuyoruz Öyle değil mi Ne yapıyor Önce vakit girdiği zaman bir ezan okunuyor Halk camiye toplanıyor ibadet yerlerine toplanıyor Ondan sonra imam minbere çıkıyor, minbere çıktıktan sonra kalkıp bir ezan okunuluyor ve hutbe okunup cuma namazı kılınıyor öyle değil mi? Bakınız bu iki ezanı okumak devri saadette yoktu, Ebu Bekri'nin Sıddık'ın hilafetinde yoktu. Hazreti Ömer'in on küsur senelik halifelik devri var. O zaman yoktu. Ne zaman oldu? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği devrinde oldu. <gülüyor> Hatta bazıları o zaman ortaya çıktılar ve şunu söylediler. Bu Hazreti Osman da ne yapıyor? Efendim? Devri saadette olmayanı, Ebu Beklin Sıddık'ın devrinde olmayanı, Hazreti Osman'ın devrinde olmayanı ihtisas etti. Efendim, bu itaat edilir mi diye bir sual ortaya attılar. Fakat ilim erbabı olan diğer büyükler şunu söylediler. Burada Hazreti Osman Radiyallahu Anh'ın ortaya koyduğu bu hususa, bu prensibe itaat Doğa Hazreti Osman'a itaat şeklinde görülüyor ise de aslında Hazreti Rasulullah'a itaattır dediler. Şimdi böyle olunca durdular ve düşündüler. Nasıl Rasulullah'a itaat oluyor bu? Hazreti Osman radıyallahu an e, Cuma günü iki defa ezan okunmayı ortaya koymuş. Ona buna itaat etmek Rasulullah'a itaat diyoruz. Bu nasıl olur dediler. Ha Hazreti Osman neden bunu yaptı? Hazreti Osman radıyallahu anın devrinde İslam cemaati genişledi. Bulundukları yerler uzaktı. Uzaktı. Caminin içerisinde okunan ezan, ezan onların hepsinin bulundukları yerlerde duyup cumaya gelmelerine yetmiyordu. Duysalar dahi farz et ki bir hoparlör şeyiyle duy, duy, duyurdunuz. Yani böyle teknik bir cihazla duyurdunuz. Bulundukları yerden kalkıp Cuma'ya gelmek bir zaman alacaktı. Yine yetişme olmayacaktı. Onun için Hazreti Osman radıyallahu an o genişlemiş ve geniş bir coğrafyaya yerleşmiş olan Müslümanların Cuma için camiye toplanmaları maksadıyla önce Cuma vaktinin girdiğini ilan eden ezanı okuttu. Halk toplandı. Ondan sonra da cam içeride Peygamberimizin devri saadetinden beri devam eden gelen sünneti ihya etmek üzere ikinci ezanı okutturdu. Bu hikmete dayanıyor. Peki bu Resulullah'a nasıl itaat olur? Dediler. O zaman dedi ki bu iştihadı ve bu kanaati ortaya koyan teyit eden zatlar Hazreti Resulullah buyurmadı mı? Ben benden sonra benden sonra benim ve Hulefayı Raşidinime benden sonra doğru olarak beni temsil eden halifelere itaat etmenizi sizden istiyorum ve size emrediyorum demedi mi buyurdular? Evet peki hazreti osman radıyallahu an peygamberimizin raşit halifesi değil midir evet e, peygamberimiz onlara itaat edin buyurmadı mı buyurdu dolayısıyla onlara itaat rasulullahın bu tavsiyesine itaattır denildi ve doğru olan da buydu şimdi peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme Cenab-ı hak bakınız genel bir hüküm olarak şöyle buyurdu benim Habibim size ne getirdiyse onu alın, yaşayın. Efendim, benim Habibim sizden neyi nehyettiyse onu da bırakın. Şimdi Peygamberimize itaat, burada Hazreti Allah'a itaat olur mu olmaz mı? Doğrudan doluyor Cenab-ı Hakk'a itaat. Bu tarzda itaat edilmesini emreden nedir? Hazreti Allah'tır. Öyleyse... Bu alınmış olan ganimetinde taksimatı hususunda Habibim size ne diyorsa onu yapın buyurdu Cenab-ı Hak. Ve şöyle buyurdu. Bir, İslam'ın bir cemaatini, bir topluluğunu izah etmek üzere bu şeyden e, efendim ganimetten Lil fukara il muhacirinellezine uhricu min diyarihim ve emvalihim. Lil fukara il muhacirin. Hicret edenlerin fakirlerine verin buyurdu Cenabı Hak. Hicret edenlerin fakir bir grup Müslümanı böyle beyan etti. Hicret eden muhacir yapan Müslümanların fakirleri. Ellezine o muhacirler uhricu min diyarihim. Bakınız. Uhricu, ahrece, yukricu'den efendim ihraç edildiler. Çıkarıldılar. Kendileri çıkmadı. Çıkarıldılar. Zorlandılar çıkarılmaya. Neden? min diyarihim memleketlerinden ve emvalihim mallarından uzaklaştırıldılar. Niçin onlar böylece çıkarıldı? Yebtevûne bunlarda neden gitmeye razı oldu harbetmedi? Fe yebtevûne fazlem minallahi ve rızvane Hazreti Allah'ın rızasını ve onun fazlı keremini ümid ederek arzu ederek memleketlerinden çıkarıldılar ve onlar memleketlerinden çıkmayı kabul etti böylece ondan sonra da hem Allah'ın rızasını kazanmak ümidi ve hem de ve yansurûne allâhe ve rasûlehu hazreti Allah'ın dinine ve onun peygamberine yardım etmek niyetiyle çıktılar Mekke-i Mükerreme'den muhacirler bu niyetle çıktı bir, Mevla'nın rızasını kazanmak. İki, fazlı kereminden bol sevap almak. Üç, allah Zülcelal'ın dinine, dinine, Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın şahsında, onunla beraber olarak yardım etmek maksadıyla çıkarıldılar. cenab Buhak Hak bunları saydı, bu hususiyetlerini beyan etti, ondan sonra da şu hükmü verdi. Ülaike, işte bu gösterdiğim bu maksatla memleketlerinden çıkmış Medine-i Münevveri'ye gelmiş olan muhacirler var ya Evet humus sadikun bunlar sadık Müslümanlardır Ülaike humus sadikun sadıklar bunlardır buyurdu Cenab-ı Hak Şimdi bir an için düşünelim biz bunların içerisinde var mıyız yok muyuz? Görünüşte yoksun. Öyle değil mi? O e, hicret kelimesini günahlardan uzaklaşmak manasına alacak böyle izah edenler de olmuş. Bu izah içerisine belki girebilirsek de. Fakat ayet-i celilenin dalbil ibaresi dediğimiz ve Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edip orada Hazreti Rasulullah'ın şahsında Mevla'nın dinine hizmet edip ''Ülaike humüs sadikun'' buyurduğu to zümrenin içerisinde biz yokuz, mütalaa edilemeyiz. İki, Cenab-ı Hak devam ediyor. İkinci zümre, bir zümre daha vardır Müslümanlardan. Onlar kimdir? devam ediyor bakın Rabbimiz Estain yuzu billah bismillahirrahmanirrahim. Vellezine onlar onlar tebev ve vel imane min kablihim. Bu Medine'ye gelenlerden evvel Medine'de iman edip inanıp orada yerleşik olanlar buyurdu Cenabı Hak. Vellezine tebev ve utdara vel imane min kablihim. Bu Mekke'den gelen muhacirlerden evvel Mekke, Medine'de yerleşmiş orayı iman iman e, darı, beldesi olarak kabul etmiş ve orada bulunan Müslümanlar. O Müslümanların da hususiyeti bak yukarıda muhacirleri Cenab-ı Hak <gülüyor> <gülüyor> Allah-u Zülcelal'ın fazlı ve rızası bir de Allah ve Resul'e yardım etmek maksadıyla gelenler buyurmuşlardı. Burada Medine'de yerleşmiş Müslümanları da şöyle vasfetti Cenab-ı Hak. Yuhibbune o Medine'deki Müslümanlar seviyor, muhabbet ediyor. Kimi men hacere ileyhim kendilerine hicret edenleri seviyor. Yani Mekke'den gelen muhacirleri seviyor. Hatta ve le yecidune fi sudurihim hace te mimma utu. O Medine Mekke'den gelen muhacirlere verilen bir takım yardımlar, ganimet vesaireye karşı kendi içlerinde bir kıskançlık hissi duymuyor. Bak onları da nasıl anlatıyor Cenabı Hak. O gelenleri seviyorlar. Bu meziyetleri var. İki, o Medine, Mekke'den gelenlere yapılan yardımları da yahu biz de insanız. Bakın biz de buradayız. Buradayız. Bize neden yardım yapılmıyor diye böyle bir şey söylemiyorlar buyurdu Cenab-ı Hak. Nitekim bu durum bu durum bakınız Mekke-i Mükerreme'nin fethinde ortaya çıktı. Mekke-i Mükerreme fethedildi. Birçok ganimet alındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alınan kanimetten Mekke'nin yerlilerine, yerlilerine, ileri gelen bir takım ailelerin reislerine Mekke fethinde ele geçen ganimetten bol bol verdi. Verdi. Onları kazanıyordu böylece dine. Bazı içinde hastalık olan münafıklar ne dediler bilir misiniz o zaman? Eh ne yapacak peygamberim diyen zat? döndü kendi hemşehrilerine yardım ediyor dediler. Çünkü peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'nin doğumlu biliyorsunuz. Medine'de yaşadı, orada vefat etti ama Mekke-i Mükerreme doğumlu. Onun için, onun için veladeti seniye Mekke-i Mükerreme'de vuku bulduğu için Mekkeliler Mekke fethedildiği ve oradan bol ganimet alındığı zaman Resulullah Mekke'nin yerlilerine, yerlilerine o aldığı ganimetten bol bol verdi. İleri gelen aile reislerine yardım etti. Onları İslam'a kazandı, kazandı. Fakat kalbinde hastalık olanlar böyle bir takım ileri laflar atmaya başladılar. Ve o zaman Medineli muhacirler, muhacirler bir araya geldiler. Bu sözler onların üzerinde az çok tesir etti. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'li muhacirler ayrıca toplansın buyurdu. Toplandılar. Toplandılar. Az çok içlerinde bir e, arzu edilmeyen duygular olanlar oldu. Bunun üzerine Hazreti Resulullah çıktı onların huzuruna ve şöyle buyurdu. Bir takım ileri geri konuşanları duyuyorum. Duyuyorum. Mekke-i Mükerreme'deki ganimetleri alıp Mekke'nin yerlilerine verdim buyurdu. Evet ya Resulullah, verdiniz dediler muhacirler, muhacirler. Ondan sonra nihai cümlesini şöyle ifade buyurdu. Mekke'den alınan ganimeti Mekke'nin yerlilerine verip Hazreti Rasulü de yanınıza alarak Medine'ye dönmek istemez misiniz dedi. Peygamberi alıp beraberinizde Medine'ye dönmek istemez misiniz deyince o ana kadar içlerindeki burukluk şuydu. E Mekke fethedildi. Resulullah artık Mekke'de kalır diyorlardı. Kendileriyle beraber Medine'ye döneceğini anlayınca dediler ki Mekke ganimetinden hiçbir şey istemeyiz ya Resulullah. Siz yetersiniz dediler. Bizim için en büyük nimetsizsiniz dedi Ve Hazreti Rasulullah onlarla beraber kalkıp Medine'ime vereye döndü. İşte bakınız, onun için Medinelileri bahsederken Cenab-ı Hak şimdi ayeti Celleyi bir daha okuyalım. Bakın daha nasıl daha iyi anlayacağız. Ve lezine ve ütđara ve imane şöyle bir Müslüman topluluk daha vardır ki onlar. Medine'de şey, muhacirlerin Medine'ye gelmeden evvel Medine'de iman etmiş, inanmış ve oraya yerleşmiş insanlardı. Yuhibbu men hacere ileyhim kendilerine hicret edenleri seviyorlardı. Vela yecidu fi sudurihim hacete mimma utu. O Medineliler, Mekkelilere verilen yardımların hiçbirine kalbi bir sam efendim e kıskançlık hissi duymuyorlardı. Hatta sadece böyle duymamakla kalmıyorlar ve sirûne ala en füsihim o muhacirleri kendilerine tercih ediyorlardı. İsar bu demektir ve sirûne İsar tercih ediyorlardı. Onlara ver ya Rasulullah tamam diyorlardı ve bihim hassase ve o verilen mala ihtiyaçları olsa dahi Yine onları kendilerine tercih ediyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu kadar onların meziyetlerini izah etti. Ve ondan sonra umumi bir hüküm olarak şunu koydu. Ve men yuga شُحَ نَفْسِهِ Kim nefsinin hevasından, hevesinden, cimrilik anlayışından kendini kurtarıp da sahavet duygularıyla kendisini süsleyebilirse... Fe'lâ ikke humul felaha erecek olanlar da bunlardır buyurdu. Cenab-ı Hak. Genel hükümde budur. Evvela demek ki bu muhacirlerin hepsi felaha erecekler. Onların meziyetleri sayıldı sayıldı. Ondan sonra da Cenab-ı Hak umumi hükmü vazetti. Umumi hüküm nedir? ve menşuka ve menyuka şu nefsihî kim nefsinin cimriliğinden kendisini kurtarır da sahavet duygusuyla kendisini donatabilirse feülâike hümül müflihun felaha erenler de bunlardır. Burada anlatılanlar da muhacirlerdir. Biz bu muhacirler şey Medine'nin yerlisi ensardır. Biz bunların içerisinde var mıyız muhterem müminler? Yokuz. Bakınız. Şimdi Rabbimiz devam ediyor ayeti cellede. Bundan sonra bu bahsedilen muhacir ve ensarın dışında, dışında vellezine ca'u min ba'dihim Bunlardan sonra gelen Müslümanlar da vardır. Bakınız. Medine'ye hicret eden muhacirler Medine'nin yerlisi olan ensarın dışında başka sonradan gelen Müslümanlar da vardır. Elhamdülillah. Biz şimdi o sonradan gelen Müslümanlar denilen Cenab-ı Hakk'ın sonradan gelen Müslümanlar diye ayeti celile ile Müslümanlığımızdan bahseden toplulukta var mıyız yok muyuz? Varız. وَالَّذ۪ينَ ja'u مِنْ بَعْدِهِمْ Bunlardan sonra gelen Müslümanlar muhacir ve ensardan sonra Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar. Tamam elhamdülillah biz o Müslümanlardan olduğumuzu ümit ediyoruz ve bunda inanç sahibiyiz. Biz onlardanız elhamdülillah. Ama Cenab-ı Hak onların da vasıflarını sayıyor. O zaman dönüp bizde bu vasıflar var mı yok mu diye bakacağız. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Yagulune. Bu sonradan gelen Müslümanlar derler ki Demek ki o devirde günahlar daha çok işleneceği için evvela mağfiret talebiyle başlıyor. E, Peygamberimiz böyle buyurmuş. En hayırlı devir benim devrimdir buyuruyor. Benden sonra sahabelerimin devridir, ondan sonra tabi'in devridir. Ne kadar olur diye bu hadis-i şerifi açıklayanlar diyorlar ki 120 senedir hicretten sonra diyorlar. 120 sene. Düşününüz, şimdi 1426. seneye gireceğiz. En hayırlı zaman benim devrimdir. Ondan sonra sahabemin tabi, Ondan sonra tabiinin efendim sahabeyle beraber tabi kendi devri saadeti, tabiinin devri, Ondan sonra da tebeyi tabiinin devri dediğimiz bu devirler. Bunu da. 120, azami 150 seneye iblaa etmişlerdir. Ondan sonra ne olur Ya Resulullah diyorlar? Yalan çoğalır. Yalan çoğalır. Ahlaksızlık artar. Vesaire olur. Hak ve hukuk gözetilmez olur buyuruyor. Şimdi geriye doğru gelin. Yalan çoğalır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan söyleyenler çok var mı yok mu acaba? Ne dersiniz? Ahlaksızlık artar diyor. Zina ve fuhuş yaygın hale gelir. Eğer bu denilenler yoksa bu devirde daha başka şekilde değerlendirebilirsin. İşte o devirler onun için sonradan gelenler ne derler bakınız? يَقُولُونَ رَبَّنَا غُفِرْلَنَا Ey Rabbim bizi affet derler. Ve ihvanine'llezina sabakuna bil iman. Bizden evvel iman edenleri de affet Allah'ım derler. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu. Ey Rabbim iman etmiş olanlar hakkında kalbimize bir takım güllü gış denilen şer-i şerife uymayan duygu ve inanç koyma Allah'ım derler. Demek o zaman fikren, ilmen ortalık çok karışacak. Doğru ile yanlış birbirine karıştığı için Hazreti Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi kalbimizi bozma. Böyle diyecekler. Bizi ima et. Rabbena ey bizim Rabbimiz. İnneke Rahim Sen çok merhametlisin Allah'ım. Bizim gibi böyle biraz gayret edip sana iltica edenleri affedersin Allah'ım diyor. Böyle derler. Peygamberimizin bir hadisi şerifini yine burada dikkate alıyorum. Buyuruyor ki esaba, siz şimdi bilenleriniz çok, soranlarınız az. Bugün siz şer-i şerifin onda dokuzunu yaşayıp birini yaşamasanız Hazreti Allah bunu sizden soracak diyor. Ama bir gün gelecek, ümmetim o hale o uğrayacak ki bilenler azalacak Azalacak, cahiller çoğalacak, zalimler hükmetmeye başlayacak. O zaman ümmetim şer-i şerifin onda birini yaşasa Hazreti Allah onları affeder. Evet, Hazreti Allah... Onları affeder. Böyle bir devir gelecek buyuruyor. Hatta bir hadis-i şeriflerinde de o devirde İslam'ı yaşayanlara Cenab-ı Hak sizin ellinize ellinize verdiği mükafatı onlara verir. O zaman hesap diyor ki, yarısıullah onların ya devrinde yaşayanların ellisinin sevabı mı bize verilenin el, size verilenin ellisi buyuruyor. Böyle bir devir işte içinde yaşanılan devirdir. Ama bunların da hususiyetine Rabbim bizi affet. Bizden evvel din Müslüman olarak yaşayan kardeşlerimizi de affet. İman ehline karşı kalbimizde bozuk bir inanç bulundurma. Hazreti Muaviye'ye lanet eder hale bizi getirme Allah'ım. Öyle mi? Onun efendim yarın yanında yardımcısında olan İçtihadi farklılıkla bir takım kanaatler beyan edip bu durumda hareket edenler hakkında bizi dil uzatır hale getirme Allah'ım. Böyle diyor işte Cenab-ı Hak ayeti celiller bu. Ondan sonra da peygamberimiz burayı izah ederken buyuruyor ki benden sonra benim eshabımı seven beni sevdiği için eshabımı sever. Benden sonra esabımın aleyhinde olup ona sebbeden beni sevmediği için esabıma sebbeder buyuruyor. Bunu duyduktan sonra kim çıkıp da esab hakkında dil uzatabilecek? Ayrıca bir de şunu sorayım. Acaba bu esabın aleyhinde konuşanlar mı daha büyük? Şurada Eyüp Sultan Hazretleri diye gidip ziyaret ettiğimiz Hazreti Halit mi daha büyüktür? Ne dersiniz muhterem müminler? Hazreti Halit mi büyük yoksa bunlar mı büyük? Mutlaka diyeceksiniz ki Hazreti Halid'in yanında bunlar kim oluyor? Öyle mi muhterem bilir? O Hazreti Halit radıyallahu anki Hazreti Muaviye'nin oğlu Hazreti Yezid'in komutasında hazırlanan, İstanbul'u fethetmek üzere yola çıkan ordunun içerisinde, Hazreti Yezid'i başında komutan kabul etmiş, Hazreti Muaviye'yi halife tanımış ve buraya gelerek burada şehit olmuş olan zattır. Evet, o böylesine kıymet verecek, gelip burada şehit olacak, Bugün kendini bilmeyenler çıkacak. Hazreti Halit radıyallahu anh, Hazreti Eyyub el Ensarinin, Ensarinin kıymet verdiği, emrinde nefer olarak buraya geldiği efendim zatların aleyhinde konuşarak ben ehli sünnet ve cemaatim diyecek. Olmaz öyle şey. Evet. Ya Rabbi! Bize doğruları, hakkı hak olarak görüp anlayıp Hakka tabi olmayı nasibime vesareyle. Ya Rabbi bize batılı, yanlışları batıl ve yanlış olarak anlayıp batıl ve yanlışlardan iştirap edip kaçınmayı nasip eyle Allah. Im. Kendi hıfsu himayende muhafaza edip nefsimizin, şeytanımızın, şeytanlaşmış insanların eline bizi gözümüzü açıp kapayacak kadar hatta ondan daha az bir zaman bile onların eline bizi bırakma Allah. Amin. Fatih.